Tamam. E, merhaba herkese Kopenhag'dan. E, ben İmit Şahin. Açık Yeşili. E, bu haftada Kopenhag'dan yapıyoruz e, Ömer Madre ile birlikte. E, şimdi Kopenhag İstim Zirvesi'nin ikinci haftasındayız bildiğiniz gibi. Hatta son üç güne girdik e, ve bugünden itibaren devlet başkanlarının da katıldığı e, resmi bölüm en e, aktif bölümle başlıyor. aynı zamanda Ee, eylemler açısından da en aktif bölüm başlıyor. Daha doğrusu şu anda başlamış gerek. Biz e, şu anda e, Bella Center'dayız. Yani resmi zirvenin yapıldığı e, yerdeyiz. E, ama dışarıda e, bir metro istasyonu ötede e, büyük bir grup iklim adaleti hareketi adını veren kendine bir büyük grup e, muhtemelen binlerce kişi toplanmış durumda. Ee, ve bugünkü e, eylem planlarına göre e, saat 10 gibi e, Bella Center'ın kapısında olmaları bekleniyor. E, ve açıkladıkları amaç da e, çok iddialı aslında. Diyorlar ki içerideki e, destekçilerimizle, aktivistlerle birlikte e, iklim zirvesine el koyacağız ve iklim zirvesine halkın meclisi haline getireceğiz. Ee, bunun için de her türlü e, yani şiddetlisizlik yöntemlerini ve doğrudan eylem yöntemlerini kullanacağız. Ee, hiçbir şekilde şiddet kullanmadan e, polisin e, şiddet kullanması halinde de asla buna e, yanıt vermeden ama kararlı bir şekilde içeri gireceğiz. Son derece hecil meyici bir şekilde günlerdir e, bunun hazırlıkları alternatif forumun yapıldığı yerde e, klima forumun yapıldığı yerde devam ediyordu duyuruları zünden beri yapılıyordu e, şimdi bunun da muhtemelen korkusuyla olsa gerek bugün sabah açık gazetede Ömer Madra da bahsetmişti e, sivil topluma yönelik inanılmaz bir eziyet başlamış durumda Kopenhag'da Danimarka e, polisi tarafından ve Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından sivil toplum e, resmi zirveden dışlanmaya çalışılıyor bir anlamda E, önce e, katılımcı sayısını kayıtlı herkesi içeri almayarak ciddi biçimde düşürdüler. E, ikinci kartlar dağıttılar seçilmiş e, gruba birkaç kişi e, yani no, her heyetin içinden seçilen diyelim ki e, bazılarında yarısına bazılarında onda birine e, denk gelecek kişilere e, ikinci beyaz kartlar dağıttılar onları alabilenler içeri girebiliyor şu anda ama ona rağmen E, Yaptıkları eziyet bu da, bununla da bitmiyor. Dışarıda e, ciddi bir kar yağışı ve soğuk bir hava olduğuna rağmen Bella Center'ın hemen girişindeki metro istasyonu kapatılmış durumda. İlk, bir, önceki ya bir sonraki istasyonda inip e, dakikalarca buraya yürümek ardından da kapıda yine enciyalar için ayrılmış özel sırada e, belki saatlerce beklemek zorundasınız. Basına yönelik de benzer e, bir şey var. Açıkçası bunu sadece Bella Center'ın kapasitesinin aşılmasıyla açıklıyorlar ama bu pek inancıcı değil çünkü şu anda e, benim görebildiğim kadarıyla geçen haftakine göre daha tenha ortalık yani e, aslında bu güvenlik bahanesiyle e, bir anlamda e, yapılacak olan eylemleri engellemeye yönelik bir e, uygulama olduğunu düşünüyorum ben e, doğrusu e, Birleşmiş Milletlerin e, demokratik yapısı anlamında da e, Zaten soru işaretleri çok sayıda olan nevapet yapısı anlamında yeni bir kaygı doğurduğunu söyleyebiliriz. Ee, demek ki saat burada şu anda 9.30, Türkiye saatiyle 10.30'u geçiyor. Ee, bir saat sonra e, burada şeyler başlayabilir. Biz de eğer e, gerçekten e, eylem e, büyür ve içeriye de yansırsa biz de aralarda tekrar bağlarak bundan bahsederiz Şimdi ben geçen haftadan bu yana olan bir iki önemli noktayı da e, söylemek istiyorum, bahsetmek istiyorum. Geçen haftaki açık yeşilde henüz bunlar e, belli değildi. Çeşitli yayınlarda e, kısa kısa bahsettik ama biraz daha detaylı olarak burada ele alabiliriz. Bunlardan bir tanesi e, halkların zirvesi başlığıyla yapılan e, klimaporunda yani hastalık zirvede çıkan deklarasyon. E, bu son derece önemli e, bir e, bence deklarasyondu. E, çünkü e, burada e, takip ettiğiniz gibi e, özellikle Birleşik Devletleri Kanada ve e, Avrupa Birliği'nin de kısmen katılımıyla yoksul ülkelere yönelik bir e, ciddi dolap çevrildiği söylenebilir. E, aslında... Yapılmaya çalışılan şey o kadar basit ki anlamak e, insuz değil. Her ne kadar bu müzakerelerin dili son derece karmaşık bir hale getirmiş olsa da aslında bunun istenen şey şu, biz e, iklim değişikliğine e, neden olma olan ülkeler olarak, yani batılı sanayileşmiş ülkeler, sorumluluğumuzu e, kabul etmek istemiyoruz. E, bunu çözmek gerekiyor. Hep beraber çözelim. E, zengin ülkeler, yoksul ülkeler e, eşit miktarda çalışıyoruz. E, taşın altına elini koysun. Mümkünse yoksul ülkeler biraz daha fazla koysun. Çünkü biz şimdi alıştık bu yaşam biçim. Kolay değil biz bunu bırakamayız. Siz nasıl olsa öyle yoksul yaşamaya alışıksınız. Ee, siz e, daha fazla fedakarlık yapın diyorlar. İşte buna karşı e, halkların zirvesinden de e, son derece e, gerçekçi e, olması gereken şeyleri söyleyen bir bildiri çıktı. Bu bildiriden birkaç nokta okumak istiyorum size. E, Klima Forum 2009'dan halkların bildirisi şöyle diyor. İklim krizi için çözümler mevcuttur. İnsanlar e, ve gezegenin ihtiyacı tüm halkların yaşam ve hay, e, haysiyetini garanti edecek daha bereketli bir dünya ve gelecek nesiller için daha tatmin edici yaşam sağlayacak bir şekilde dönüştürülmelidir diyor. Ve e, çok net bazı e, acil eylem çağrılarında bulunuyor. Bunlar şöyle. Birincisi e, her 5 yıl bölüm için her 5 yılda bir spesifik kilometre taşları içecek şekilde fosil yakıtlar 30 yıl içinde tamamen terk edilmelidir ee, yani 2040'a kadar fosil yakıtların tamamen terk edilmesi sıfır karbona geçilmesini öneriyor zirve danayileşmiş ülkeler sere gazı emisyonlarını 2020 yılı itibariyle 1990 seviyelerine göre en az %40 azaltmalıdır ee, bu zaten e, buradaki en önemli e, talep bildiğiniz gibi %40 talebi. Ee, ikinci şey e, atmosferin daha fazla tüketimi ve iklim tüm e, etkilenen tüm topluluklar ve insanlar üzerindeki kötü etkileri kabul edilmeli. iklim borcu ödenmeli ve tazmin edilmelidir. Bu kavram son derece önemli. iklim borcu kavramı. E, bu iklim borcu climate debt diye her yerde e, slogan olarak da e, gördüğümüz, bankartlarda da gördüğümüz kavram e, aslında Kopenhag'da yerleşmeye başlayan bir kavram. E, tarihsel sorumluluk meselesi yeni bir mesele değil, daha 1992 e, konvansiyonunda tanınmış bir kavram gerçi. E, ama e, iklim borcu kavramı çok daha önemli. Çünkü e, iklimi e, bu hale getiren, iklim değişikliğini bu hale getiren sanayileşmiş batı ülkelerinin e, bundan dolayı aslında bu kadar suçlu olmadıkları, hatta bazıların hiç şu kabahati olmadığı halde iklim değişikliğinden en fazla zarar gören ülkelere bir borcu vurur. Ve bu borcu ödemek zorunda. Bu borcu iki şekilde ödemek zorunda. Birincisi e, çok radikal bir şekilde ve yaptırımla bağlanmış bir şekilde emisyonlarını hızlı bir şekilde düşürmeli. E, i̇kincisi de e, tazmin etmeli. Yani e, örneğin sular altında kalacak ülkelerde, örneğin Ee, yağış düzeni değiştiği için sellere e, ya da kuraklığa maruz kalacak ülkelerdeki zararları e, tazmin etmek Bunun için şu anda telaffuz edilen e, para miktarı 200 milyar dolar civarında. Yani 200 milyar dolarlık bir tazminat aslında bilmesi. Bunların tabii ki e, çeşitli e, yatırımlar şeklinde, e, belki nakit yardımlar şeklinde değil ama E, çeşitli yatırımların yapılmasını sağlayacak şekilde verilmesi gerekiyor. Elbette karşılıksız bir şekilde verilmesi gerekiyor. Ama batıya bakarsanız batı e, buna şöyle yaklaşıyor. Ya ABD'nin dediği gibi kategorik olarak biz bu tarihsel sorumluluk ve iklim borcu kavramını reddediyoruz. Yok öyle bir şey e, diyorlar. Ya da Avrupa Birliği'nin yaptığı gibi e, evet aslında biraz var ama e, ya elimizden ne gelir? İşte 10 milyar dolar verelim biz size diyorlar. E, 200 milyar talebe karşı 10 milyar bir şeyden bahsediyorlar. Üstelik bunu da yeni bir 10 milyar dolar olarak değil. Ee, zaten örneğin Afrika ülkelerine e, yardım için açıklanan bazı miktarların, ileride vereceği açıklanan miktarların ismini değiştirerek veriyorlar. Yani diyorlar ki e, biz bunu iklim borcunu tazmin için veriyoruz. Ama bu yeni bir para değil. Afrika Birliği'nin, Afrika ülkelerinin buradaki en büyük itirazlarından bir tanesi bu. E, zaten iki gün önce e, zirvenin kibitlenmesine neden olan şeylerin başında da bu geliyordu. Ee, Alternatif Zirve'nin deklarasyonda bir diğer nokta e, Teknofix denilebilecek çözümlere karşı tepki. Burada e, en sık etrafta gördüğünüz şeylerden bir tanesi e, bu meseleyi biz işte e, mühendislik dedikleri yöntemlerle örneğin işte karbonu yakalamak ve dönmek carbon capture and dedikleri yöntemlerle ya da işte okyanusa bir takım maddeler dökerek, e, aynalar koyarak falan e, gerçekten ne işe yarayacağı şüpheli, son derece e, hiç gerçekçi olmayacak kadar pahalı. Üstelik bir de doğaya müdahale, ciddi bir başka müdahale olduğu için ne gibi riskler e, yaratacağı bilinmeyen e, birçoğu hayali bir takım çözümlere e, belaklanmış durumda. Bunların arasında... Ee, bir takım red gibi mekanizmalar da var. bunların e, örneğin red ormansızlaşmayı engellemeye başlayan bir proje gibi görünüyor. Asıl e, amacı e, batılı bazı e, şirketlere, kereftecilik e, ile uğraşan örneğin şirketlere e, yoksul ülkelerin ormanlarını devretmek anlamına geliyor. Yani bununla ilgili ciddi kaygılar var. Red henüz resmi bir e, mekanizma haline gelmemesine rağmen konvansiyon altında... Bugün Endonezya, Kongo, e, Brezilya gibi ülkelerde red uygulamaları başlamış ve bu uygulamalar nedeniyle e, yerli halkların, e, o yörelerde yaşayan e, kişilerin, e, toplulukların yerlerinden yurtlarından edildiği, e, doğal ormanların ortadan kaldırdığı yerlerine e, yapay keresle ormanları yetiştirildiği, güya karbon emisyonunu azaltmak için e, bu orman, yeni ormanların e, yaratılması nedeniyle Topraklarını kaybeden insanların da o ormanlarda görev gibi çalıştırıldıkları söyleniyor. Yani bu tür mekanizmalar e, süslü bir takım proje mekanizmaları içerisinde açıkçası e, bugünkü bu uluslararası iklim politikalarının içinde Truvaat'ı gibi e, sokuluyor denilebilir. İşte, e, bu tür temiz gelişme mekanizmaları, işte bioengineering, karbon yakalama, nükleer enerji, biyo yakıt e, red gibi mekanizmaların Çevresel çatışmaları derinleştiren sahte ve tehlikeli tamamıyla pazar eksenli, fiyata eksenli ve teknoloji merkezli teknofix çözümler olduğu söylenerek reddediliyor. Ee, ve e, alternatif deklarasyon onun yerine e, halkların e, çözümünü savunuyor ki bu halkların çözümü lafı Maldiriler Cumhurbaşkanı Muhammed Naşit tarafından da söylenmişti önceki gün. E, çözüm e, politikacılardan değil halktan gelecek demişti. E, dün e, yine Klima Forum'da George Monbiyo'yu dinledik. E, Guardian gazetesi yazarı e, bizim de bildiğiniz gibi açık yaşında çok yakından takip ettiğimiz bir kişi. E, onun konuşması da son derece önemliydi. George Monbiyo dedi ki e, bugün Batı hükümetleri özellikle kendi hükümeti için söyledi. İngiliz hükümeti bir yandan iklim değişikliğini durdurmak için çok kararlıymış gibi görünüyor. Ama öte yandan da e, petrol Çıkarmayı yani petrol kaynaklarından yararlanmayı son haddine vardırmaya çalışıyor. Bu garip çelişkinin de kimse farkında değilmiş gibi görünüyor dedi. Ee, yani siz hem e, petrolden, kömürden, fosil yakıtlardan uzaklaşmayı öngöreceksiniz. Ama aynı hükümet belgesinde e, petrol kaynaklarının sonuna kadar değerlendirmeli de diyeceksiniz. Tıpkı bizim hükümetin yaptığı gibi. Yani e, hem iklim değişimini önleyeceğiz hem de yerli kömür kaynaklarını sonuna kadar kullanacağız demenin saçmadığı gibi bunu eşitledi George Mom ve şöyle bir şeyle bitirdi sözlerini de. ben size dedi en iyi şeyi söyleyeyim. Karbon capture and yani karbonu yakalayıp gömme mekanizmasını söyleyeyim. O da kömürü petrol hiç çıkarmavaştır dedi. Yerin altında bırakmaktır. Şimdi George Mombio'nun dünkü konuşmasından kısa bir bölüm dinleyelim. So we don't have a choice between the cost-free option of sticking with fossil fuels or the extremely expensive option of going down the renewables route. We have a choice between the extremely expensive option of sticking with fossil fuels or the extremely expensive option of going down the renewables route. Given that both seem equally implausible, we must surely choose the one that makes sense in all other respects. And it can be done. It can be done. Through a combination of energy efficiency and energy conservation measures, through a massive global transition out of fossil fuels and into renewables, it can be done. But it is a huge challenge. It requires a global economic revolution to make that happen, to switch away from fossil fuels. The danger is that we'll see if the price is right, A lot of companies and a lot of governments beginning to invest in renewables but not disinvesting from fossil fuels. Unless as renewables substitute the fossil fuels, rather than supplementing the fossil fuels, they won't solve the problem. It's a bit like saying, well, okay, I ate two Big Macs, a chocolate fudge cake, and ice cream today, but I also have a salad, so I must be losing weight. Unless you eat the salad instead of the chocolate fudge cake, you're not going to lose any weight. And The, the way things are going, it looks as if the renewables are being built on top of the fossil fuel supply. So we're going to get worse of both worlds. We're going to get totally implausible levels of spending on fossil fuels plus totally implausible levels of spending on renewables. That doesn't make sense either. I'd like to close, ladies and gentlemen, by introducing you to my favorite green technology. There's a form of carbon capture and storage, which You know, I might not like the idea of carbon capture storage, but let me try to persuade you why this one actually works. It's a which is completely safe, it is scientifically proven, it geologically stable, and it costs almost nothing. It's called leaving fossil fuels on the ground. Yeah. George Bombion'un dün Klima Forum'da yaptığı konuşmadan bir bölüm dinledik. Ee, gerçekten en iyi karbon gömme teknolojisi, ee, karbonu ya da doğrusu kömür ve petrolü hiç çıkarmamak, yerin altında bırakmak dedi. Şimdi biraz da Ömer Madra'dan e, bu dünkü gelişmeler ve bugünkü gelişmelerle ilgili yorumlarını alalım. Sonra devam edeceğiz. Kopenhag'dan herkese tekrar merhaba. Şimdi de şeyleri birazcık konuşalım, heyecan içinde bekliyoruz işte. Bugün tarihin en büyük halk meclisi kurulması, yani böyle bir eylem yapılmasının eşiğindeyiz. Etrafta henüz böyle bir şeye dair herhangi bir belirti yok ama bu iş böyle oluyor zaten. Bizdenbire patlak veriyor. bir Afrikalı bir grup ya da Adalar grubu çıkıyor, bir şey yapıyor bir rızası toplantısı gibi bir şey yapıyor ve ortalık birden elektriklenebiliyor. Aynı şekilde dışarıda da, dışarıda da topluluklar son derece kararlı, azimli bir şekilde hareket edebiliyorlar. Şimdi şu üzerinden de bahsetmemiz gerekiyor. Biraz önce sözünü ettiğimiz niçayinde sözünü ettiği George Mondio'nun konuşmasında özellikle fosil yakıtları terk etmenin mümkün olduğunu ve bunun kala da yapılabilir bir şey olduğunu net bir bilim dünyasının net bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyebiliyoruz yani Dolayısıyla da bunu yapmak mümkün ama yapabilmek için de bazı şeyleri yapmak lazım yani Özellikle de bugün liderler gelmeye başlıyorlar işte son üç gün içinde ve işte bu e Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geleceği belli oldu. Bir de konuşma yapacakmış yarın galiba. Fakat asıl bunun anlaşılması gereken nokta şu. Buraya gelecek olan liderlerin liderlik yapması gerekiyor. Kendilerine lider deniliyorsa. Yani Amerika Birleşik Devletleri başta mesela. Işte onlar 10 yıldan beri tam bir inkar kampanyasında muazzam 10 yıl kaybedildi ve şimdi kendisinin 1990 seviyesine göre 2020'de %14 ile 17 arasında bir indirim yapacağını söylüyor Amerika. Bu külliyen kabul edilemez. Yalan bir şey. Yalan dünya şeyi. En az %40 olması lazım. Arada yani 10 katına çıkartması lazım bu kısma işini. İşte biraz önce Ümit'in de söylediği gibi 200 milyar da yılda 2020'ye kadar veriyor olmaları lazım, bu mali şeyi kapatmaları lazım aralarındaki, aradaki müthiş eksikliği. Aynı zamanda da teknoloji, bu işte fikri mülkiyet hakları diye soyup soğana çevirdikleri bir dünyada şimdi bu işten kurtulmanın fosil yakıtları toprağın içinde bırakabilmenin Ee, en temel e, yolu olan bu başka teknolojiler işte temiz e, enerji teknolojilerine geçilebilmek için güneş panelleri, rüzgar şeyleri, jeotermal gibi şeyleri yapabilmek için de e, çok e, ucuza teknoloji transferi yapmaları e, gerekiyor ki şey yapabilsinler dünyadaki insanlarda da, e, yoksul ülkelerde temiz enerjiye geçebilsinler, kirli şeyleri geçememiştir. Geçemesinler. Ayrıca da CAT ve TRADE e, gibi yani sınırlar ve pazarlar ya da işte vergisiz bir 350'ye indirmeden 350 ppm parça milyonda parça olmadan olamayacak bir şey ki buna da 100 ülke maalesef ara, sadece yoksul ülkelerin e, çok büyük çoğunluğunun ama bunu söylemeleri de Çok e, önemli buluyorum bunu. Başta da sıfır karbon ekonomisinin 2020'ye kadar geçeceğini söyleyen dünyadaki belki de tek ülke bu. Muhammed Maşid'in, e, Mardikler Başkanı'nın. E, yani dünyadaki en önemli sayı 350'dir diye bağırdı bize geçenlerde. Ve bunun için de halkın gücü yetecektir bunu yapmaya dedi. Yani sonucu olarak e, başbakanın da gelmesi çok iyi olurdu gerçekten. Burada ben şahsen bütün diğer liderler hepsi, hiçbiri doğru söylüyor mu emin değilim ama en azından Başbakan da dünyaya bağımsız bir uluslararası hakçar olarak kendini göstermeye çalışıyordu Türkiye'nin. Bu gelip bir iklim açılımını desteklemesi çok iyi olurdu. Cumhurbaşkanı Gül'ün bu konuda şimdiye kadar bir şey söylediğini de duymadık. Bundan sonra da yeni parlak bir şey söyleyeceğini hiç sanmıyorum. Türkiye'de dünya rekortmeni zaten %119'luk bir 1990'dan bu yana salınlarını sadece artırmakta ve berbat bir tablo çiziyor. Yalnız işlerin böyle gitmesi halinde halkların el koyması olmaması halinde kesinlikle e, mesela çok ilginç bir rakamdan da bir makyum bahsetti. Onu da hemen söyleyeyim. Bir özel bir ABD'nin en önemli üniversitelerinden bir ekip, bilim ekibinin her bütün ülkelerin verdiği sözler üzerinden süper bir bilgisayara verdik. Girerek verdikleri bilgileri hesaplamışlar ve sonuç ne çıkacak diye. Climate Interactive diye bir şey var. Herkes girip bakabilir. Climate Interactive diye. Da, e, bu görüşmelerde Ko görüşmelerinde söz, sözü edilen bütün rakamları ortaya koyunca yüzde dünyadaki karbondioksit konsantrasyonları yoğunluğu şu anda 390 olan e, 390 ulaşmış olan bir şey 770'e çıkıyormuş Bu da cehennemin e, cehennemdeki sıcakla yakın bir size vereceği şüphesiz. Dolayısıyla yani bundan tam 10 yıl önce dünyada eee dünya insanlarının e, Seattle'da muazzam bir gösterisi ve el koymasıyla duruma e, el koymasıyla başlayan bir olay vardı. On, oradan çıkan dersleri alamadık diyor İsmetliin Dunting yazmış Garden'da içerisinde 14 Aralık tarihli Garden'dan okuyoruz. Yani e, bu bütün bu Saçma sapan finansal işlemler ve büyük şirketlerin sınır tanımaz istirası ve kaynakların sınır tanımaz bir şekilde yağmasını bunu protesto etmişlerdi tam 10 yıl önce. Fakat araya maalesef 11 Eylül'de girdi terör korkusu bütün herkes de baş gösterince neoliberal düşünce hakim oldu. Ama şimdi bütün haberler, geçen haftaki haberlerde işte hem okyanusların tarihte hiçbir zaman görülmemiş bir şekilde hafiflenmesi ve bütün denizlerde canlı hayatın yok oluşu. işte dünyanın en sıcak 10 yılının şimdi içinde bulunduğumuz son 10 yıl olduğu ve büyük huzurlarında koptuğu bir dönemde artık fiyatrın çok radikal, çok gerçek olduğu için susturulmaz ve kapatılmak istendiği apaçık anlaşılıyor. Bu son şansımız artık Kopenhag'da e, bu düzene bir el e, dur diyebilmenin bunun olup olmayacağını da bugünlerde göreceğiz son şansımızı nasıl kullanacağını. Evet Açık Yeşil'de herhalde bu şekilde bitiyordur. E, ben ünlü şahine veriyorum son olarak. Kopenhag'dan herkese selamlar. Evet e, açıkçası son 1-2 dakikasında e, çok kısaca Türkiye ile ilgili bir şey söyleyeyim. Türkiye e, burada e, görünmez ülke pozisyonunu sırala sürdürüyor. E, 85 kişilik bir delegasyon e, hiçbir müzaket e, zemininde yer almayarak ve sadece e, inatla biz özel, bizim durumumuz çok özel demeyi devam ettirerek ve e, artık defalarca konuştuk tekrarlamak istemiyorum ama E, kömürü, büyük hidroelektrik santralleri, e, nükleer enerji falan e, iklim değişikliğine çözüm politikası olarak burada e, aslında hiç de sıkılmadan yani daha ağır bir şey söylemek istemiyorum ama gelip sunabilerek ve konuşmacıların arasına da otomatik sanayicilerini falan koyarak mucizeler yaratıyor. E, burada Yeşiller ve Küresel Eylem Grubu olarak e, Türkiye'nin e, sayı düzenliği yani Türkiye'nin kendi strateji belgesini açıkladığı etkinliği sırasında, toplantı sırasında da bir küçük e, protesto da yaptık açıkçası. E, Türkiye kömürü durdur yazılı pankartlar e, açıldı hem toplantı öncesinde hem de toplantının bitiminde, salonun içerisinde. E, bugünkü de dikkat gazetesinde de sanırım bu yer almış. E, burada e, Türkiye'nin pozisyonu, e, ikinci değişikliği konusundaki ciddiyetini e, göstermek ihtiyacımız Tek bir söylemem herhalde yeterli olur. Buradaki belediye başkanları zirvesine katılmak için İstanbul'dan gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadir Topbaş'ın Kopenhagen'in güzel uçaklarına geldiğini duyduk. Artık bir şey diyemeyeceğim bu konuda. Evet, Kopenhagen'in gelişmeleri biz cuma günü ne kadar cuma, aktarmaya da devam edeceğiz. Geçmişli gelecek hafta artık stüdyodan inşallah Kopenhag değerlendirmesiyle yapacağız. Bu arada bizi e, hem Açık Radyo kanalıyla e, takip etmeye devam edebilirsiniz. Hem de küreselisunmayidurdur.com adresini zaman ziyaret ederseniz küreselisunmayidurdur.com'da bir de her akşam e, günün bitiminde günün değerlendirmesini bir videoyla da yapıyoruz. Birlikte oturup e, bu videoyu da yani akşam e, Kopenhag ekranı adını verdiğimiz bu kısa 10 dakikalık sohbeti de Hem küresel ısınmayıdurdur.com'dan hem de YouTube'dan e, izleyebilirsiniz. Tabii ki AçıkRadio.com.tr e, adresinde de bütün gelişmeler günü gününe Kopenhag günlüğü yer alıyor. E, şimdilik gelecek hafta görüşünceye kadar e, Açık Yeşil'den ve Kopenhag'dan hoşçakalın. Açık Yeşil.